Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Güm ve ben Gürhan Ertürs sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açık radyo et radyo Bugünkü programda. E Argun'la birlikte. Argun merhabalar. Merhaba, merhaba. Aradan bir ay geçtikten sonra gene programda buluştuk. Buluştuk. Evet. Bugün iki konuğumuz olacak. İlk önce hukukçu arkadaşımız Erbay Yucak'la görüşeceğiz. Şu anda o Soma'da hem Soma'daki son durumu almak istiyoruz. Aynı zamanda Erbay Yucak'la hukuki konuyu konuşmak istiyoruz. Bu konuda biliyorsunuz birçok tartışma var bunları konuştuktan sonra da ikinci bölümde eğer mümkün olabilir ise inşaat mühendisi Mert Uzun'a bağlanacağız evet. Mert Uzun'la da iş güvenliği konusunu inşaatlarda özellikle inşaatlarda evet. iş güvenliği konusunu konuşacağız çünkü bu, bu konuda da hiç iç açıcı bir durum yok değil mi? Yani kısa, feci, feci. Evet, kısa bir özet yaparsak yani işte <gülüyor> dünyada da önde gelen bir şeye sahibiz. Şerefli olmayan bir önderliğimiz var. Birinciliğimiz var Avrupa'da en azından. Ee, inşaatlarda ortalama olarak genelde iş kazası olarak kayda geçen her gün ortalama 3-4 kişi hayatını kaybediyor. Evet. Yani İşçi iş cinayeti diye şey yapabiliriz adlandırabiliriz. Kolay, kolayca bu üç kişinin mutlaka bir, bir tanesi e, şey e, inşaat sektöründe e, ortaya çıkıyor. Ya benim kafama takılan tabi sadece hayatını kaybeden değil e, tabi onun çok daha üstünde sayıda insanlar. Evet, bu arada Erbay Yüca a Yücak tek. bağlanmış ee, onunla hemen görüşelim ee, a, pardon iki dakika sonraymış Devam edelim. Peki Arbon. cümlemi bağlayayım. E, bu inşaatlardaki iş kazaları meselesi. Sadece bir insan öldü diye konuşuyoruz. Ö ölmeyip de e, hayatı boyunca sakatlık çeken de çok daha üst sayıda insan var. Yani. Şu anda yılda 1200 civarında bu sene herhalde o sayıyı geçeceğiz Soma'nın e, olumsuz katkısıyla e, insan hayatını kaybediyor iş kazalarında. Bunun 400 kadarı inşaat sektörü. Demek ki her gün bir tane insanı kaybediyoruz. Daha 2-3 gün önce e, gazetelerde de gördük. E, Kartal'da yüksek bir yapının 16. katında iskelenin e, çökmesi deniyor. E, sonucu 3 e, çalışan e, düşerek can verdi. Can verdi. İnşaatlarda evet. e, birinci ölüm ve yaralanma sebebi düşme. Evet. Günde biliyorsun Ataşehir Şükran Sokak'taki bir inşaattan gene yüksekten düşen bir işçi ağır yaralandı. Bu Şu anda işte. hala hastanede. Yani, yani gün geçmiyor ki hayatı kaydı adam. Yani evet. e, e, ekmek parası peşinde koşarken şimdi işte inşaatlarda ön, öncelikle bu düşme, düşürme, elektrik çarpması diye sıralanırdı e, iş kazası sebepleri. Yani ya siz düşersiniz bir boşluğa, bir çukura, bir iskeleden aşağıya yahut yukarıdan bir şey insanların üstüne düşüp onları e, yaralayabilir, zarar verebilir. Bir de işte elektrik sistemlerinde, şantiyelerde kullanılan geçici sistemlerin niteliksizliği ve e, denetimsizliği yüzünden insanlar elektriğe kapılarak. Gördü. Şimdi buna bir de artan sayıda ekipman makine kullanıyoruz inşaatlarda. Onların getirdiği e, makineler tarafından zarar gören, iş kazalara uğrayan insanlar eklenmeye başladı. E ve bütün bunlar hiçbiri ne işin fıtratıdır ne de kaçınılmaz nesnelerdir. Bunların hepsi ne Önlenebilir. önlenebiliyor. Başka şartlarda, başka evet. ülkelerde, Türkiye'deki ciddi şantiyelerde çok e, katı bir denetim uygulanmasıyla önlenebiliyor geriye kalıyor. Biz bunu uygulayamıyoruz. Biz tedbir almıyoruz. Biz işçilerimize yeterince eğitmiyoruz. Gerekli koru, koruma donanımını vermiyoruz. Denetlemiyoruz, denetlemiyoruz, denetlemiyoruz. Yani Bu iskele işi çok başımıza geldiği için biliyorum. Yani denetlenmesi çok zor olmayan bir şeydi. Birincisi kullandığınız iskelenin yaptığınız işe uygun olduğunu sertifikası olacak. Sertifikayı da bağımsız üçüncü taraf verir. verecek. Yani siz ya ben bunu imalatçı oldum. vermeyecek yani, yani de, veya satıcım. Mesela de. şeydi bu hızlı tren e, şantiyesinde bir iskele çökmesi oldu başka bir sebebi yoksa muhtemelen uygun olmayan bir iskelenin üstüne ağır bir beton dökme yükü yüklendiğini tahmin ediyorum gazete haberlerine. Zira betonu dökme anında orta yere sadece ...zati ağırlığı değil bir de hareketli yük biniyor. Yani beton, akışkan, kuvvetli, ağır bir ve Demek ki malzemeniz uygun olacak ve sertifikalı olacak. İkincisi o iskeleyi kuran şahıslar eğitim almış, sertifika almış. Gene bağımsız üçüncü taraftan kişiler olacak. Üçüncüsü de iskele kullanılırken mutlaka denetçi olacak başında. Kullanılma süresi içinde. E bütün bunlar maliyet gibi görünüyor şimdi. Evet. Yani bir insanın hayatını neyle ölçersiniz? Yok. Biz bu onun başına adam dikmeyelim. O masrafı yapmayalım diye insanlar inanılmaz riskler altında çalıştırılıyor. Evet. Evet, Erbay yüceğa bağlandık. Bu konuya ginden döneceğiz. Olursun. Erbay Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Şu anda Soma'dasınız. Ha, evet. Bize kısaca Soma'da son durumu Aktarabilir misiniz dinleyicilerimize ee, Yani Soma'da Aileler kendi e, Evlerinde Yaslarını tutuyorlar Ailelere taziye, taziye gelen Dışarıdan ve Kendi akrabalarından insanlar var Çok yoğun biçimde Bir avukat bombardımanı Var evet. Ondan sonra dolayısıyla da yani bu hayırlı mıdır hayırsız mıdır bu durum Son işareti bu önemli neticede, bir evet önemli bir not bu e, e, neticede çünkü iş cinayetleri somayla başlamadı somayla da bitmiyor Bitmeyecek, tabii. yani şimdiye kadar iş cinayeti davalarına gösterilmeyen hayırlı bu düzeyde gösterilmesi e, bir avukatlık mesleğinde adalet duygusu ve Başka bir erişkinliği mi anlatıyor? Yoksa bundan başka bir anlam mı çıkarmak lazım? Ee, i̇şte orası soru işareti. Böyle mesailer var. Sendikalaşma, e, işte maden işin e, durumu işçiler dünyasındaki yeri itibariyle ve sendikanın işçi sağlı iş güvenliği tedbirlerine dönük bütün bu süreç boyunca bütün hayatını kaybeden işçiler sendikalı olmasına rağmen iş yerinde sendika bulunmasına rağmen bu süreçleri takip etmemiş olması nedeniyle e, bir sendika yöneticileri istifa etmişti işçilerin tepkisi üzerine. Evet. İşte bunun üzerine orada bunun yeni genel kurulu yapılmış. İşte bir yeni e, diske bağlı dev maden sende üye kaydediyor. Yani Dolayısıyla bir işçilerin gündeminde sendika var. Bir ikinci gündemlerinde ee, maden kapanacak mı, kapanmayacak mı, Kapanırsa haklarımız ne olacak? Bunlar ona da evde kalma açıklama e, yaptı gün önce. Maden kapan e, iki ay boyunca e, kapalı kalacak bu süre içerisinde e, çalışmayan işçilerin e, aylıklarını birini somo oldun, birinde. Ee, devletin karşılayacağı yönünde o bir kısmen işçilerde bir rahatlama yaranmış durumda Ailelerin dünyasında ise en <gülüyor> yoğun bir yardım tazminat ne olacak Hani kısmen avukatlar dünyasından taşınan bilgi nedeniyle kısmen hatta böyle olmayanlar temzih edeyim de hani yanlış anlaşılmasın. Ee, kısmen e, bu gündem kısmen dışarıdan gelen insanların daha insan nedenlerle yardım ve benzer yani sanki bir afet bölgesi burası deprem geçirmiş ve e, böyle algı ya, bu algıyla davranmanın yolaştığı çeşitli e, ne derler sorun diyelim işte. evet. çeşitli sorunlar e, var yani <gülüyor> onun dışında bu, bu, bu alaka insanların mümkün sakin olmaktan çıkarmış daha sosyal durumdalar. Yani herkes konuşuyor ve herkes hani bu meseleler üzerine Olay öyle mi oldu, böyle mi oldu, nasıl oldu gibi bunlar müzakere edilmeye e, devam ediyor. Çünkü orada binlerce işçinin çalıştığı, bir de daha önce orada çalışıp oradan ayrılan işçiler de işletmeyi bildikleri için işte bunlar konuşuyor Aynı zamanda acaba e, i̇çeride bir teknik nezaretçi ya da bir madem mühendisi ya da işletme müdürü gibi sınırlardan mı kalacak? Yoksa soma oldunca e, işte yönetim kurulu dahil bütün sorumluluğu olanlar yargılanacak mı? İşte Çalışma Bakanlığı 11 denetim yapmış, iki iş müfettişi son denetimi yapanlar hakkında e, işte idari soruşturma başlatılmış peki diğer denetim raporlar ne? O ne olacak? Peki dört güne maden denetlenir mi? Hani dört gün süreyle teftiş, e, iş müfettişine dört gün süre vermek, o madeni denetletmek anlamına mı geliyor yoksa nedir yani usulü yerine getirmek midir? Enerji Bakanlığı işletme Projesi'nde hani bütün bunları görmedi mi? Bir bütün bu sorularla ceza yargılaması sürecinin nasıl olacağını ve buna dair hukuk, adalet meşfunlarını düşünmeye devam ediyorlar. Soruşturmayı sonra Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor. Soruşturmayı tamamladığı zaman e, Aksar en yakın ağır mahkemesi Aksar'da olduğu için Aksar'a gönderecek fezlekesini. İşte fezlekeyi de eğer oradaki Cumhuriyet Başsavcılığı kabul ediyorsa iddianameye dönüştürecek. Ve yargılama başlayacak. Bunun süresine dair bir şey kestirebilmek e, kolay değil. Çünkü daha bir ön belirtişi raporu var ama henüz ocak kapalı olduğu için ocağa inerek belirtişi incelemesi yapılmadı. Hani Kozlu'dan bildiğimiz bu 6 ayda sürebilir 5 ayda 4 ayda üstelik orada facia daha küçük ölçekteydi 2013 Kozlu'daki. Dolayısıyla durum bu. Evet ocakta yangın sürüyormuş galiba Erbay Bey bugünkü haberlerde vardı. Olabilir yani o sonuçta ocağın kendine ait özellikleri ve zaten faciaya yani bu katliam neden olan süreçte bu yangın fark edilmesine rağmen çalışmaya devam etmesi. Ocağın evet. kendisini karakterize eden özellikler konusunda bilim insanları ve bunda tecrübeli maden mühendisleri zaten açıklamaları yaptılar yani. Evet, maden doğru. mühendisleri odasından tut diğer bilim insanlarına kadar. Dolayısıyla da hani o orası zaten güvenli bir hale e, gelmedikçe de içeride bilirki incelemesi çok kolay yani? yapılamaz. Evet, evet. İşte sonrasına dair insanlarda doğal olarak kaygılar peşiyor. Maden kapanırsa ne olacak kaygıları var. İşte Cumhuriyet Savcılığının Somo e, e, mal varlığına tedbir kararı koymaması hani bir evet. önemli bir hani diyelim ki insanlarda yaman niye yani hani bu Ocak açılmaz kaparsa, bu mal varlığını kaçırırsa son olduğu gibi yani hani acılarının yanında açıktan söylemeseler bile işte çok hani konuşunca size soru sorduklarında onu anlıyorsunuz yani bu da bir merak konusu ve hani buna dair Cumhuriyet Savcılığı'nın tutumunu e, hani çok anlam e, vermiyorlar. Bu şeyin yine, ha, ne hakim, yine bir başka bir şey herkesin, ha. madende çalışan herkesin ve o yörede yaşayan herkesin en fikir olduğu şey. Yine burada tarım bitirildi, tarım bittiği için biz mecbur madene mecbur kaldık. Dolayısıyla da tarımı bitiren politikaların yani maden ne dönüp yapılacak söylenecek her şey burada tarımı bitiren politikaların da gözden Sorgulanması, ...bir ovaya sahip çünkü... Evet. ...bakır çay ovası somanlı oradan başlayıp... ...devam eden... ...işte böyle şeyler konuşuluyor. Evet... ...bu, bu e, bölgede başka madenler de var... ...herhalde bunlar... Evet, et, evet. ...etkilendi mi bu olayda yani... ...onlarda bir denetim faaliyeti... ...duyuyor musunuz? E, e, veya... Var yani çalışma bakanlığı... ...mesele aynı... ...olduynca bağlı atala... ...ata ve ışıklarda... ...aynı Eynes bölgesinin... E, ...yan tarafında... Orada bir denetim yapmışlar dolayısıyla da hani bu hadise nedeniyle Yerli hükümetin hazırladığı maden e, yeraltı maden işletmeciliğini yeraltı madenlerindeki çalışma koşullarına ilişkin yasataslara ve evet. e, bunun da içleriyle hani işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri bakımından bir torba yasa hazırlanıyor e, galiba bir torba yasa var gündemde evet, şu. evet evet evet dolayısıyla da hani bunlar konusunda bir duyarlılık artışı Mevzu tabi tabii ama tabii sorun yani akut bir dönemi refakat eden bir ayda, iki ayda, üç ayda gösterilen bir şey mi olacak? Yani bu süreklilik marz edecek. O da tabii işverenin keyfine bağlı olan değil. Bizim yasal mevzuatımızda tanımlanmış olan denetim işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri bakımından o denetim mekanizmalarının işlemesiyle ancak yani kalıcı hale dönmesi mümkün. Ya biliyorsunuz bu kaza olan madende işte sensörlerin aralığı bir kısmının çalışmadığı belki kalibrasyonlarının eksik olduğu falan gibi çok teknik ve hemen giderilmesi kolay olmayan eleştiriler de yapıldı. Öteki madenlerde de muhtemelen durum benziyordur dolayısıyla onlarda bir durdurma kapatma veya şu tedbirleri alana kadar durdurma filan gibi bir işlem yapıldı mı? Duydunuz mu öyle bir şey Erbay Bey? Yani bu Ocak'ta için vardı ama diğer bütün hepsinde iş müfettişlerinin inceleme yapacağı yönünde bir beyanat vardı. Çalışma bakanlığından. Buna dair de başvurular vardı. Dolayısıyla diğer madenlerde bu tür teftişler oluyor ama bu teftiş raporları ve henüz öyle bir yayınlanmadığı için hani oradaki işçiler bakımından... Çalışıyorlar genel ha değil mi? Giriyorlar. Bu yani. immet bir korku ha. meselesi ama bir tarafı da iş. Yani Ben i̇şte yani şimdi kapatılan ve bu güvenlik tedbirleri gözden geçirilen ocaklara zaten girmiyorlar. Ama zaten temel talep de çeşitli kurum ve kuruluşların da açıkladığı işte bence de doğru olan talepte Yani bütün bunların işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri bakımından güvenceye alındığını teminatı çalışma bakanlığı tarafından verilmeli. Sonra madende çalışma başlamalı. Yani evet. Bunun sağını solunu esnetmeye gerek yok. Bir de Soma'da olan hadiseyi sensör tartışmasına bağlamak da doğru değil. İşte sağlık güvenliği tedbirleri bütündür. Yani evet. orada arama kurtarma faaliyetine ait de problemler var. Yani Dolayısıyla orada yani e, acil kurtarma eylem planına ait problem var, vaziyet değişimine ait problem var, gaz ölçümüne, ve ısı ölçümüne ait problem var, evet. çalışma biçimine ait problem var, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerine ait problem var. Evet, yani evet. ve hani onun öncesine ait. Hani o yüzden de e, hadiseyi bir tek neden üstünden tartışmak zaten bütünü ait işte yani sağlığı ki... güvenliği tedbirlerinin bütününe ait şeyi göz yani gözden uzaklaştırır ve bu da tabi soruşturmanın çeşitli sınırlar içinde sürdürülmesi fayrısıyla yapılan bir manipülasyon aracı haline gelir. E, de, a, haline gelir. Evet, yani evet. iyi niyetle yapılsa bile. hani e, O yüzden de burada işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin bütününden bakmak, yani sorumluluk bakımından da müteselsilen bütününden bakmak e, Gerçekten hem madenler bakımından hem Türkiye'deki işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri ve uygulanması bakımından gerçekten somayla belki hani ciddi bir kazanıma dönüşme imkanı verir hale gelir. Yani şimdi öteki madenler bu açılardan eksiklikleri neyse belki giderilmeye çalışılıyordur ama çalışıyor insanlar iniyor değil mi oralara? Ya bütün tabii burada Maden Taş varsa onun hemen yanında imbat var. Başka yerlerde madenler var. İşte yani bizim hani bildiğimiz duyduğumuz açıklamalarda dikkate hani aldığımızda buralarda iş müfettişlerinin çeşitli denetimleri evet. bu gözde yani risk analizi yapmak o çeşitli denetimleri gerçekleştirmek konusunda Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirildiği yönünde. Evet. Bu başka ülkelerde biliyorsunuz bu tip iş kazalarında çok ciddi tazminatlar gündeme geliyor. Bizde de yasanın belirlediği sınırlar dahilinde herhalde çok farklı sayılardan bahsediyoruz. Bundan o, o tip yasa Amerika'da filan bu tip şeylerde yani şirketin sigortası var. Ben anlıyorum ki bizim bir işvere mali mesuliyet sigortasını madenciler pek yaptırmıyormuş e ee, bu da bir konu değil mi efendim? Ya o şöyle yani işveren mali mesuliyet Senyurt'ta işveren mali mesuliyet yortası e, vardı vardı. yurt Marmara Park AVM'nin çadır evet. 11 kişi diyelim ki evet maddi tazminat hani sorununu hani e, çözdü. E, ama zaten ortada sorun şöyle bir şey. Yani Türkiye'deki sendikal hareket bakımından da e, e, diyelim ki işveren bakımından da mesela işveren tuttu o tazminatı sanki kendisi veriyormuş gibi ailelere e, verdi ama bu ailelerin rıza davatındaki şikayetçiliğini ortadan kaldırmak için düşünülen yani ve böyle değerlendirilen bir şey bir taktik ee, evet, evet. Yani dolayısıyla da bir yani e, ama aynı zamanda ma, bu tür sigortalar manevi tazminatı kapsamıyor zaten. Evet. Maddi tazminat hesaplaması da bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinden evet. gidiyor. Yani evet. yani eşi varsa ve çocukları varsa anne bazen istisna oluyor. Ama onun dışında bir aile hayatında baba, kardeşler, evlilik durumu olduğu zaman zaten değerlendirilmiyor da. Ya diğer bir hususta şey tabii. Yani o sigorta poliçesinin bedeli neye göre belirleniyor? Kim belirliyor? Çünkü orada e, diyelim ki sigorta şirketiyle işveren arasında gerçekleşen bir şey. Yani o işin kendi listelerine ve orada çalışanların... ...diğer haklarına göre belirlenmiş bir polise de, e, bedeli değil o. Sözler yani madenlerde bunun e, olduğu ya da çeşitli işyerlerde, tehlikeli işyerlerinde olduğu var, olmadığı var. Mesela Milas Küllük, işte 30 Vahis'te ilk duruşması oldu Akten'in, işçinin işte hayatını kaybettiği yerde. benimce orada var, işte orada 50 bin Euroluktu falan. Yani benimce o sigorta polisesinin gereği, yerine geldiği ama bu şu da tartışmalı bir şey yani ailelerin geride kalanların maddi manevi tazminat hakkı e, ile diyelim ki bu sigorta poliçesi nedeniyle alınan miktar bu tazminattan mahsup edilmeli mi edilmemeli meselesi tartışmalı bir şey zaten evet. <gülüyor> e, yani dolayısıyla bütün buna dair yani işçinin hayatını kaybet işçi hayatını kaybetmeden önce işçi sağlığı iş güvenliği tedbirleri yönünden Durumu kötü. Onun diyelim ki asgari ücret üstünden sigorta primi yatıyor. Diğer verdiğini açıktan veriyor. Evet. Orada durum kötü. kötü. Sigorta primini yeterli çalıştığı süre yatırıyor mu yatırmıyor mu? Onda durumu kötü. Çalışma koşulları kötü. Hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sonra da Bütün bu e, hakları bakımından kötü. Rıza davası ve diğer hakları bakımından onda da bir standart yok. İşte böyle bir işçiler dünyası, emekçiler dünyası için böyle bir kötülük malzemesi yani. Ben bu sigorta mevzunu şunun için de sordum. Yani sigortanın da bir sorumluluğu olması lazım. Ben seni sigortalamam kardeşim demesi lazım. Yani kendisi için bir risk görmesi lazım. Ama bütün bu kötüleri birleştirince sigorta da umursamıyor. Rakamlar ufak çıkıyor herhalde. E, tabii şöyle. Yani mesela e, yine mesela sen Yurt'tan size e, örnek vereyim. Orada e, kredi kullandırmış. Kredi kullandıran bankaların e, kredi kullandırdığı e, Ece firmasıyla aralarında Almanya Ece firmasıyla evet. işte Türkiye Ece diye firmayla aralarında sözleşme var. Sözleşmenin içerisinde e, kredi veren kuruluş ve bankanın e, o sözleşme dairesinde denetim yapmak üzere atadığı bir inşaat mühendisi var. Çünkü hak ediş yani krediyi parça parça verecek. Doğru. İşin temine göre. Ee, ama aynı zamanda da o sadece beton döküldü mü şu seviyeye çıktı mıdan sorumlu değil. Sözleşmede açık hüküm var. Yani çevre sağlığı ve iş ve güvenliği, sağlığı, iş güvenliği tedbirler bakımdan. Ee, biz Sarkşah hani Ede mahkeme e, sayın mahkemece e, duruşmaya iştirakini sağladık kanıt sıfatıyla. E, soru soruyorsun, e, o, ben o denetimleri yapmıyordum ki. Ben bakmıyordum, arkadaş miktarına, binanın fizikliği yapısına diye. E, arada böyle sözleşme var. E, bu sözleşmede bu hüküm var, niye yapmıyorsun diye soruyorsun. Yani, sonuçta yetişkin, erişkin bir insan yani. Evet. Mesleki formasyonu da buna sahip. E, cevabı yok yani. Büyük bir eksiklik. Yani, e, yani dolayısıyla yani mesele şöyle bir şey. Biz de aslında bu İLO 176 nedeniyle sola. Hadisesi üstünden yapılan tartışma da daha 176'ya da imza attı. Mahsuru yok yani. Ama sanki buna imza atmadığı için ortada bir yasal mevzuat eksikliği var. bütün şeyler, iş cinayetleri bu yüzden oluyor. Mesela bu algı yanlış bir algı, yersiz bir algı. Yani mevcut yasal mevzuatı, yani kanundan doğan, sorumluluk hali ve sözleşmeden doğan, bu bazen sigorta poliçesi olur. Bazen işletim sözleşmesi de olur. Evet. Bundan doğan yükümlülükleri yerine getirselen yani Türkiye'de yılda 1235 diye bilinen, hani işçinin hayatını kaybeden insan sayısının yani onlara beş kere düşer. Evet. Yani tek tek vakayı analiz ettiğiniz zaman ortaya çıkan tablo bu zaten. Demek ki uygulanma ve denetim sorunlarımız da var. Evet evet evet. Evet yani e, şu anda mevcut e, yasaların e, zaten e, hükümleri e, hem işverenleri hem devlet kurumlarını e, bu konuda e, ne yapmaları gerektiği konusunda e, yeterince e, aydınlatıyor. Tabii tabii. Evet yani bu, bu, bunun için e, kanunları yeniden kanunlar çıkartmak vesaire falan filan evet bunların elbette ki bir e, faydası vardır. E, şu anda e, Bakanlar Kurulunda e, İş Kanunu ile bazı kanun ve e, kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair bir e, tasarı var. Bu e, Meclis Başkanlığına da gönderilmiş ama ondan önce de zaten e, düzgün bir şekilde yönetebilecekleri, iş, işletmelerin yönetebilecekleri bir yasal e, zemine sahibiz. Ben burada şunu da sormak istiyorum Erbay Bey. E, sorumluluğun tarafları kimlerdir? Yani sendika, enerji bakanlığı, sosyal güvenlik bakanlığı, şirket e, bunların hepsi hakkında bizim, soruş, pardon, soruşturma pardon. ve dava açılabilir mi? Nedir bu konudaki? Birincisi biz Tabii 6 e, yıldır Türkiye'de hani iş cinayeti hani e, davalarını sürdüren gönüllü hukukçular grubuyuz. işte adalet arayan işçi aileleri, her ayın ilk e, Pazar günü Vicdan Adalet Mevlidi düzenler. işte Davut Paşalı, Ostimivedi Eşenyurt, Milas Güllük, Van Bayram Otel e, gibi ona yakın yani, davaların aileleri. Sonralarda i̇şte, da hani iddia ettiniz yani Soma'da e, daha hani e, bu davaya müdahil olacağız. Ama bizim genel olarak ilk günden beri yaptığımız incelemeler ve diğer tecrübelerimizle genel olarak bizde oluşmuş kanaat bugün itibariyle şudur. Burada Enerji Bakanlığı e, işletmenin sahibidir. E, dolayısıyla orada taşere etmiştir işi Enerji Bakanlığı Somaoğlu oldunca. Evet. O yüzden Enerji Bakanlığı sorumludur yani sadece maddi hukuk bakımından değil ceza hukuk bakımından da 2009 yılında işletme sözleşmesi yapılmış. Dolayısıyla bu sözleşmenin e, madenle, işçi sağlığı, güvenliği tedbirleri ve çalışma ortamının fiziki koşullarını da e, belirleyen e, bir şeydir. Bulma doğan sorumluluğu vardır. Hem ceza sorumluluğu hem maddi hukuk sorumluluğu anlamında. Çalışma Bakanlığı 2009'dan sonra Yine e, Çalışma Bakanlığı'nın beyanları ve basında çıkan bilgiler üzerinden söylüyorum. 11 defa denetim yaptığı söylenmekte iş müfettişlerinin. En son iki iş müfettişi hakkında idari soruşturma e, yapılacağı bilgisi yansıdı. Bu yetmez. Yani 11 denetim raporunun kendisinde göreceğiz. E bir de bu son yapılan... Ve hakkında idari soruşturma başlatılan iki iş müfettişi dört günde denetlemiş orayı. Öyle bir ocağın yine iş müfettişleri ve maden mühendisleri ve madencilerin tecrübesinde en az 15 gün 17 gün olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla da bir evet. yeri dört gün denetlemeye göndermek aslında denetimin bir formaliteye dönüşmesi demek. Evet. Dolayısıyla da Burada yapılan denetimlerden doğan eksiklik nedeniyle Çalışma Vakanı'nın sorumluluğu var. Burada denetimin etkin yapılması konusunda eğer denetim programını buna göre yapmıyorsa da işletmiş kurulu başkanının sorumluluğu var. Somoğlu Dinc'in zaten sorumluluğu açık işveren olarak. O yüzden de kendi işletme müdürü, teknik mezaretçi ve mühendislerine ait sorumluluk anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşte Milas Akben davası da bunun şeydir, örneğidir. Diğer sendikanın cezai sorumluluğunu tartışmak gerekir bu hadisede. Yani sendikanın bütün bu süre içerisinde, her şeyin somanın içerisinde konuşulduğu, işçilerin bütün bunu işten atılma korkusuyla konuşamadığı, sorgulayamadığı, süval edemediği ee, ve... Oğlu da, kendisi de madende çalışan, işte babası hayatta kalmış, oğlunu kaybetmiş ya da babasını kaybetmiş, oğlu hayatta kalmış. Kal İnsanların ev içi diyaloglarında bunun nasıl bilinir, görünür, yani bile bile gelen bir şey olduğunu onlar Şey anlıyorsunuz. Zaten tablodan onu gösteriyor. Bu yüzden sendikanın e, varoluş nedeninin e, gereklerini yerine getirmek ve işçiye karşı yükümlülükleri bakımından cezai sorumlu olduğunu ilk yandan söylemek mümkün. Evet. Bir de bu ilk savcılığın soruşturmayı başlattığı Türk Ceza Kanunu maddesi tartışma konusu oldu. En sonunda Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin maden kazanlarına Aha. emsal oluşturacak bir kararı var. 19 o kişinin şey bu, yani bu. Bu üçüncü evet. adıza mahkemesinin Kemal Paşa kararı ilişkini o. Evet. Ee, Mustafa yani, Kemal Paşa'daki. E, biz, evet. biz altı yıldır anlattığımız kamuoyunu anlattığımızda da budur. Ya yani iş iş kazası olarak bilinen iş cinayetlerinde taksir olmaz. Evet. Bilinçli Hı -hı. taksir bunun altında bir yerdedir. Burada olası kas, olası kas ve kasten öldürme ile bilinçli taksir arasında gidip gelir. Hani cezai sorumluluk o da farklı. Ee, özneler, failler, şüpheliler bakımından. Yani olayın kendisi bakımından değil. Çünkü burada kriter bellidir. Bizde sorumluluk kanundan doğar. Sözleşmeden doğar. Ee, i̇kincisi de ön gelen bir tehlike hali e, den var. Yani bunu bilmeden doğar. Şimdi bütün iş kazalarına baktığınız zaman işte bizim işçine evli deme nedenimiz doğar. Öngörülebilir Önlenebilir nitelikte. Çeyfen evet. söylemiyoruz ki yasal mevzuat hükümlerini uygulasa oradaki sahip olduğu sözleşme pratiğinin asgari hükümlerini yerine getirirse bu sonuç ortaya çıkmayacak. E peki bu sonucun ortaya çıkmasına neden olan ihmal, yani bu ihmal suretiyle icra-i hareketleriz, hani hukukta buna, bunun her türlü koşulu var. Yani objektif ve subjektif koşulları var. Sonuçla bunun arasında bağ kurmak mümkündür. Ama yanlış e, öğrenmediysem Bursa Olay Gazetesi'ne Kemalpaşa davasının avukatlarının verdiği beyanatı da tabii. Ya biz bilinçli taksi sınırında düşünüyoruz. Yargıtay böyle demiş ama diye. 6 senedir bu olası kas tartışması <gülüyor> bizlerinde. Bu madenlerle de olarak ele alınmamalı zaten. Yani Kemalpaşa'da Paşa'da... Sadece 19. madenler 10. tabii ki. Evet. Yani 19 madencinin hayatını kaybettiği e, davadır o. Yani Soma e, katliamının hemen akabinde olması, yani böyle denk gelmesi e, bir tesadüf olmuş ama iyi bir tesadüf. Ama biz artık iş kazalarını iş cinayeti olarak görmeliyiz. Ama orada bir tehlike yine o da yakın zamanda gerçekleşti. Kartal'daki... 3 işçinin iskeleden yanılmıyorsam evet. 4 gün önce de, evet. 3 işçinin iskeleden bir kaybettiği davada ilk tutuklanan e, iş güvenliği e, uzmanı oldu. Bu da yeni 331 sayılı kanunun ilk uygulama etkisidir. İşveren ve kamusal denetim sorumluluğunu sınırlayan e, iş güvenliği uzmanı bulunduruyorsa işverenin bütün sorumlulukları yerine getirdiği yönündeki bir uygulama pratiğine işaret etmekte. Bu da çok önemli bir sorundur. Evet parasını da e, işverenin patronun verdiği evet, bir evet. çalışandan evet. bahsediyoruz iş güvenliği evet. uzmanı olarak. Evet. Kanuna göre o evet. uzmanın tehlike durumunda işi durdurma, e, ta, ta, tatil etme şeyi yetkisi var. Onu kullanmadı diye herhalde suçlanıyor. Ama o, yani o öyle bir şey yani siz şöyle Yani dolayısıyla bu... Yıllarda daha önce teknik uygulama sorumlulukları işte deprem döneminde teknik uygulama sorumlusu mesela orada yapı denetim bakımından şimdi de yapı denetimde de aynı de durum de. var evet. Ee, yani, Dolayısıyla da şundan yani kamusal denetimin etkin kılınmasının yan tedbirlerle bu tür e, denetim kuruluşları özel işverene bağlı olmayan denetim kuruluşları öngörebilirsiniz. Bu tür organizasyonlar yapabilirsiniz. Ama bütün bu denetimler İnsanların can güvenliği ve yaşam hakkının ihlal edilmemesi ve çevre sağlığı için ön gördüğünüz hadiselerdir. Dolayısıyla da bu hadiselerde e, kamu sohbetimi, kamu adına, toplum adına yani bir para ilişkisine dayanmadan, bir çıkar ilişkisine dayanmadan, evet. bir denetim aleyhini ve organizasyon ba bağımsız aldıramaz. bağımsız evet. olması lazım üçüncü taraf. 3. tarafı bağımsız olsun. Audit faaliyeti sürdürsün. Evet. Ali taraf da bir kamusal denetim. Kamusal denetim ve kamusal denetim şarttır. Buna, buna da idareler, de, hükümetler hiç yanaşmak istemiyor. Ya bunların mesela bunlar tabii güncel tartışma konusundayız. Memleket hani <gülüyor> e, bütün bu meseleleri çok şey dışı gördüğü için işte 6 evet. senedir bizim üstüne ettiler gördüğümüz adısı odur işte. Soma'yla celallenen bu akıl ve vicdanlar umarız hani saman gibi olmaz yani. 1235'nin yılda üst hayatında hayatını kaybettiği bir evet. memlekette. Bunu yani yani ile de örneğin iş müfettişleri bakımından İLO 81'de iş müfettişlerinin artık bakanlıkla bağının onların güçlü özellik yapısına doğru geçmesi konusundaki bir kavga. Sadece iş müfet ait bir kavga konusu olamaz. Yani barolara da, sendikalara da ait bir kavga konusu olmamalı lazım. Evet. Niye? Yani i̇şte işçi sağlığı, iş güvenliği, denetim ne dediğimiz rahat. esaslı biri de ondan. Hani orada yeter sayıda istihdam, onların formasyonu, eğitimi bir tarafıysa onun özelliğini de sağlamak başka bir tarafı. Evet. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararı olası kasla adam öldürmekten ceza almalarını evet. istiyor ve sanıklara verilecek evet. cezanın 20 yıldan az olmayacağına hükmetmiş. Aha. Bu son derece evet. önemli e, evet, evet. bir karar tabii. Evet. Bence de bence de. Elbay elbette bunları gündemde tutmaya devam edeceğiz. Biz her program değilse de birkaç programda bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporlarını özetleyerek okuyoruz. Konuşuyoruz arkadaşlarla. Bir şey daha sorayım. Bu dayıbaşı sistemi ya da taşeron sistemi konusunda bir gelişme oldu mu? Soma'da. Soma orada, orada esas taşeron Somoğlodin'in kendisi. Ha, yani evet. Dahi başlık meselesiyle ha, evet, yani karışmasın. Fiili şey haline getirmeye gerek yok. Zaten oradaki dahi başı da Somoğlodin'in çalışanı. <gülüyor> evet. Oradaki dahi başının topladığı işçiler de Somoğlodin'in çalışanı. Ha. Yani o zaten bir oradaki vahşi çalışma koşullarını örgütleme ve organize etme biçimi olarak bunu bulmuş bu modeli. Yani 1900'lerin 1870'lerin Amerika yapı ya da Fransa'da çekilmiş maden filmlerinde gördüğümüz bir iş organizasyon evet. metodu olarak düşünülebilir. Yani orada esas taşeron yani Sommol Sommol esas işverende e, Enerji Bakanlığı. Evet. De bu takip meselesinde sadece işçi sağlığı güvenliği meclisinin raporlarında hani kaç işçi hayatını kaybetti duyursun ötesi aslında ailelerin takip ettiği. Yani ailelerinin yani o orada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin karşı ettiği davalar duyuruluyor. Yani her nöbet bunu anlatmak için var zaten. Mesela bir bilirçilik müessesesi bütün bu davalarda kendi ayıplarıyla da yüzde seksen oranda ortada. Yani mesele sadece yargılama süreci başladığı zaman işverenle vesaire vesaire sınırlı kalmıyor. Yani o yargılamaya yardımcı olan bilirkişilik kurumu esaslı bir e, probleme sahip ve bilim ettiği bakımından insan ahlakı bakımından yani e, bir nasıl söyleyeyim ki yani bir, bütün bunlar bakımından problemli dolayısıyla en azından sizin gibi hani yani yapan veya program yapan arkadaşların ve duyarlı insanların yani bu davalar e, merkezli de hani onu izleyen onu konuşulur kılan hani o yargılama süreçlerinden Gözünü dikkatini e, sakınmayan bir, e, yani böyle bir önem veriş e, biçimi geliştirirlerse de e, hayırlı olur diye böyle bir öneriyi de bu vesileyle sizlerle paylaşmış olayım. Evet çok çok teşekkürler Erbay Ucak ee, bize oldukça geniş bilgi verdiniz sağ olun size kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın iyi günler. Evet efendim, telefon hattımızda Soma'daki hukukçu arkadaşımız Erbay e, Yücak ile e, hem hukuki durumu konuştuk hem de Soma'daki son durumu konuştuk. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz.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 Good shaped diamonds hard to find good shaped diamonds hard to find go on a whole both day and night and dig my life away oh and dig my life away dig and dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig to dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig Old Sam Digger is hard to find, Old Sam Digger is hard to find Drink my wine with picklin' brine And dig my life away, oh and I dig my life away Nice shape woman is hard to find, Nice shape woman is hard to find Roll 'em down the out inside And I dig my life away, oh and I dig my life away Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig And I dig my life away, oh and I dig my life away Way down yonder on the buckskin road Catfish married a horn and toad Fifteen kids stick down in the mines They dig their lives away, oh They dig their lives away Share crop bottom a few days ago Water got high, spread a lot of mud Caught me a gal with a rake and hoe We dug our lives away, oh And we dig our lives away Climb way up to the forks of the tree First little bird nest I ever did see Get up the sticks and eggs and all And dig my life away, oh Well I dug my life away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 Soma'daydı. Soma'daki son duruma ilişkin bilgileri aldık. Ayrıca hukuki durum konusunda da oldukça aydınlatıcı bilgilerini aldık. Evet, biz 3-4 gün önce gerçekleşen, Kartal'da gerçekleşen inşaattaki kazayı konuştuk. Arkasından ağır yaralanan, dün Ataşehir Şükran Sokak'taki inşaatta yüksekten düşen işçiyi, ile ilişkin bilgiyi paylaştık. E, ayrıca yine dün e, Şırnak'ta 100 metre altında... ...özel şirkete ait bir maden ocağında hmm. meydana gelen Gülüçük'te... E, ...İbrahim Sağanak e, canını kaybetti. Vali e, Hasan İpek ocağa gitmiş ve ocağın kaçak olduğunu belirterek... ...alınan güvenlik e, tedbirlerine rağmen çalıştırıldığını ileri sürmüş. Buna ilişkin bilgileri sanıyorum. Önümüzdeki e, günlerde e, daha detaylı olarak öğreneceğiz. Ama Türkiye'nin dört bir tarafı aynı problemle karşı karşıya. Bu arada e, Mert Uzun'a ulaşamadık o. Çünkü bir toplantıda yine aramaya devam ediyoruz. Eğer ulaşırsak e, onunla da konuşacağız. Onunla da konuşacağız. Benim anlamadığım bir şey var. Yani bir e, maden ocağı öyle ufak tefek bir şey değildir. Bir yol lazım mesela oraya gitmek istiyor. Nasıl kaçak oluyor? Nasıl habersiz yapılabiliyor? Ondan sonra ekipman, donanım, gider gelir, işçi, sevk edilir. Yani küçük de olsa büyük de olsa bir aktivitedir ve ya o yörenin muhtarı var, kaymakamı var, valisi var, yani çalışma bakanlığı var. Yani bunların e, olayları takipte neden bu kadar etkisiz kalabileceklerini Anlamakta zorlanıyorum ben ya. Bu Tabii. cebe konacak bir şey değil ki bu. <gülüyor> yani kazdığınız zaman molos çıkar mesela. Onları bir yere atarsınız. Bunlar e, eminim ki yani e, tepeden geçen uyduların çektiği bütün fotoğraflarda bunlar belli bir şekilde kendini gösteriyor. Hani bir yerine gidip bulmanıza bile belki gerek, gerek yoktur. Teknolojik olarak kaçak inşaatı nasıl takip edebilirsiniz onu da edebilirsiniz diye. insan düşünüyor ama yani evet. Ben, ben biraz bu işlerde şey var yani boşvericilik var gibi geliyor. Evet İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin sen Erbay uçakla da konuşurken belirtmiştin. E, aylık raporlarını dinleyicilerimizle evet. e, sürekli paylaşıyoruz. E, Erbay Yücak'ın da belirttiği gibi 2013 senesinde 1235 en ee, en az e, 1235 e, işte yaşamını kaybetti. Bunlar kayıtlı olanlar. Kayıtlı yani olanlar. Hani, ulaşıla, Bilgisine ulaşılabilenler. Hast, hast, yaralanıp hastaneye düşüp evine çıktıktan 15 gün sonra 2 ay sonra vefat edenler buna dahil değildir. Evet. Ayrıca bunlar bir sayı. Bu sayılar kuru bir şey değil ki. Bunların her biri bir insan. Bir aile, aile, bir çevre. Ya bir baba ya bir ne bileyim amca dayı bir şey yani her şey e, e, yıkılıyor bu, e, bu olaylarda. Yani bir iş güvenliği meselesini yani işverenlerin şunu e, kabul etmeye zorlanması lazım. Bir insan ekmek parası için hayatını riske atar bir şekilde çalışmaya zorlanmamalı. Şu bir şey olmaz abi veya canım işte sen çıkmazsan başkası çıkar. Şantajlarının kalkması lazım. Bir insan e, yerden 50-60 metre yukarıda bir iskeleye çıktığı zaman bu iskele sağlam mıdır diye düşünmemeli. Ama bunun yöntemleri var. E, bu yöntemleri de uygulamak şart. Evet. Mimarlar Odası e, İstanbul Şube Başkanı e, Sami Yılmaz Türk, e, arkitelerde bir e, bu konuda bir konuşma Söyleşi yapmıştı. Şerisi yapmış. var. Orada altını çizdiği şeyler var. Yani bir kere bu 1200 yıllık, geçen yıl ki... 1235. Bu sene aşılacağı anlaşılıyor bu büyük evet, kayıplardan Evet ben o rakamları sonra... vereyim ondan sonra sen devam evet, et doğru, istersen. Doğru Mayıs ayında 414 işçi yaşamını getirdi. Ocak ayında 87. Şubat'ta 77. Mart ayında 117. Nisan ayında 115 Mayıs ayında 414. 414'ün iş kollarına göre dağılımı ise şöyle: Maden 303, evet. tarım ve orman 37. Bu tabi yaz gelince tarım ve ormanda artıyor. artıyor. İnşaat ve yol iş kolunda 30 işçi, taşımacılıkta 12, petrokimya, lastikte 4 işçi, metalde 4, konaklama, eğlence 4. Belediye Genel İşler İşkolu'nda dört işçi, enerjide üç işçi, savunma ve güvenlikte üç, emekçi gıda, şeker işkolu'nda iki, tekstil, deride iki, ağaç e, ve kağıt işkolu'nda iki, ticaret, büro, eğitim, sinema işkolu'nda bir, emekçi, sağlık, sosyal hizmetlerde bir işçi. Evet e, ve e, işkolu'nda be, e, belirlenemeyen iki işçi e, i̇ş Evet. Bu meclis arada bunların kaç tanesi çocuk yaşta veya kabin, hepsini kadın veriyor. sayısını filan da veriyor evet. değil mi? Evet hepsini yani. veriyor. 14 yaş ve altında bir çocuk işçi. 15-17 evet. yaş arasında bir çocuk işçi. E, ve 18 de e, aralığında 71-28-50 yaş aralığında 210-51 yaş ve üstünde emeklilik çağında 35 işçi. Evet. Yani işçinin de yaşını öğrenemedikleri de 96 işçi can verdi. Bu Mayıs ayı rakamı. Yani geldiğimiz nokta gerçekten son derece kötü. Çünkü ilk 5 ayda 810 işçi aramızdan ayrıldı bu iş cinayetleri. Bunlar cinayet. Yani. Sonra Bunları sonra, başka evet. bir şeyin üstünü şeker, şekerle falan kaplayıp da yutturmaya çalışmamak lazım. Yani. Bunlar evet. evinde bugün oturabilecek, işine devam edebilecek durumda olan insanlar bunlar. Tedbirsizlikten, dikkatsizlikten, özensizlikten, vurdum duymazlıktan. Evet. mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yıl, Yılmaz Türk'ün ee, söyleşisinden birkaç satır başınız e, aktarmak istiyorum. Son 12 yılda 12.686 işçi iş kazaları sonucu hayatını kaybetmiştir. Ee, bunun da üçte biri inşaat sektöründe meydana geliyor e, diyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre 100 bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazasında Avrupa'da birinci. Dünyada da El Salvador ve Cezayir'in ardından üçüncü sırada yer alıyor Türkiye. E, yatırımcının önündeki engelleri kaldıracağız ifadesi yöneticilerin e, acaba e, nelere mal oluyor? E, i̇şin iş kazaları, işin fıtratında var yaklaşımı. E, şeyin e, alınması gereken tedbirlerin safsaklanmasına yol açmıyor mu diye sormak zorundayız. Ee, iş sağlığı 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği yasasında e, taşeronun önünün açılmasını vurgulamış Sami Bey. Ee, yapı denetim yasası da benzer bir şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği yasası e, 60, 6331 sayılı bu yasayla e, benzer şekilde e, sorumluluğu ee, işverenlerin e, kordrosundan maaş alan dolayısıyla onların elemanı olan teknik elemanların omuzlarına yıkmış durumda ee, bu da etkin bir denetimin yapılmasına e, son derece engel yani bu e, yapı denetim meselesi de e, yeri gelmişken değinelim benzer riskler taşımakta yani biz şu anda binalarımızı yapı denetim sistemi altında ...denetletiyoruz. Fakat bu yapı deneticilerini... E, ...dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Sözleşmelerini... ...işverenlerle yani... ...işaat sektörü söz konusuysa... ...müteahhitlerle yapıyorlar. Ve maaşlarını oradan alıyorlar. Dolayısıyla denetleme güçleri... ...nasıl olur? Maaş, size maaşınızı ödeyen... ...adama yanlış yapıyorsun demek zorundasınız. Ee, Sami Bey'in... E, Nuray, Nuray bu konunun son derece önemli olduğunu evet, son derece ve önemli. yeniden mutlaka gündeme gelmesi evet. gerektiğini evet. geçen Ama yani depremden beri bunu konuşuyoruz. Aynen. Evet. Bu evet. ne zaman ortaya çıkacak? Yani yapılan binalardan denetlenmiş olduğu düşünülen binalardan kötü netice aldığımız zaman evet. e, Allah korusun bir depremde onların da zarar gördüğünü, gördüğünü insanları altında ezdiğini gördüğümüz zaman hay Allah yanlış yapmışız diyeceğiz. Peki ya yani geriye dönüp bunu onarmak mümkün mü? Değil. Ee, evet efendim. Sahabi, Sami Bey'in... E, Sami Yıl, Yılmaz Türk'ün... E, mülakatında... E, değindiği noktalar... E, iş, iş güvenliğini çalışanların... sorumluluğuna bırakan düzenlemelerin... ortadan kaldırılması... taşeronlaşmayı ucuz iş gücü... temini meselesiyle birlikte... eleştiriyor. E, mutlaka denetimde... ...bir kamusal denetim yetkisinin devreye alınması ve bağımsızlığının sağlanması gerektiğini e, vurguluyor. Eğitimin iş kolunda zorunlu hale getirilmesi, yani iş, iş güvenliği eğitimi sürekliliği olması gereken... <gülüyor> ...ve uygulandığı zaman e, ödülleri ve e, karşılığını e, uygulanmama durumunda da cezaları olan bir takım hükümler taşımaktadır. Ee, yasa ve yönetmeliklerin düzenlemenin yeniden bir ele alınıp buna meslek odaları, sendikalar ve uzmanların e, mutlaka katılımının sağlanması gerektiğini vurguluyor Hasan Bey. Ee, güncel bir iki bilgi de var burada. Ee, 512 istatistiklere göre inşaat iş konumunda 512 iş kazası düşme. İşçilerin boşluklara işte iskelelerden düşmesi, ben, evet. 135 iş kazası bu 2012 yılına ait sayılar bunlar. İş makinesi, 119'u iş kazası ezilme, batma, 103 iş kazası düş düşen cisimler, yüksekten düşen cisimler e, ne dediğimle ortaya çıkmış ve sebepler arasında da. Sağmıylmaz Türk maliyeti düşürmek amacıyla taşeronlaşma, bilgisizlik, deneyimsiz ve yetersiz işçi çalıştırma, iş güvenliği kurallarının uygulanmaması, teknik eleman eksikliği, güvensiz çalışma yöntemleri, yetersiz kişisel koruyucu donanım mesela bu şeyde 1453'te bir arkadaşımız bir işçi orada kafasına bir şey düşmesi sonucu ölmüş İşçiler şeyi eleştiriyordu işvereni. Hemen bareti değiştirmişler, kırılmayan yeni bir baret, baret takmışlar, takmışlar Desedin üstüne evet. filan diye. Plastik incecik şeyler evet. baret. Onların da standartları var çünkü oyun uygulanması gerekiyor. Evet. Adalar Vakfından bir açıklama var. Onu da hemen verelim programımızı bitirmeden önce. Adalar Belediye Başkanlığı 16 Mayıs 2014 tarihinde Adalar Vakfına gönderdiği tebligatla. Çınar Caddesi üzerindeki Çelik Soy Kültür ve Sanat Merkezi'nin belediye hizmetlerinde kullanılması planlandığından 15 gün içinde boşaltılmasını istemiş. Bir önceki Adalar Belediye Başkanlığı ki her iki hem şimdiki hem geçmişteki CHP'li belediye başkanıdır. Uzun süreli bir sözleşme yapmıştı Adalar Vakfı ile. Change.org'da buna ilişkin bir kampanya var. Ayrıca Facebook'ta e, adalar, e, ada evi diye aradığınız takdirde bu konudaki bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Vaktimiz olsaydı bunun detaylarını verecektik. Ama bu sefer de sanki bir e, Cumhuriyet Halk Partisi gezi olayıyla karşı karşıyaymışız bu gibi acaba, bu Cum durum söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine bağlı belediyeleri yeterince izlemiyor mu? E, Valla bu bilin, bil, bilinebilecek bir şey değil ama maalesef hakikaten böyle bir duruma geldi. Böyle bir algı var. Ayrıca konuşacağız. Evet e, efendim bugünkü Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.